Fussilat suresinin 12. ayetinde yakın semayı kandillerle donattık buyuruluyor. Burada kastedilen e, yedi kat gök dediğimiz dünyanın atmosferi mi, yoksa uzayın belli bir yerine kadar olan kısım mı, ya da uzayın sonuna kadar olan bir sonsuzluk mu? Yedi kat gök sonsuzluk değil canım, uzay dediğim bir yerde bitmiyor. Bittiği bitti yerden ötesinde ne var? Yedi kat gök, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Birinci kat semadır. Şimdi bu işlerle uğraşan bir arkadaş dedi ki işte dedi astronomi bu işin ancak yüzde dördünü biliyor gökyüzünün dedi. E peki yüzde yüzünü bilmiyorsan dördünü nasıl hesap ettin? Yani şurada yüz taneyi göreceksin, ondan sonra burada dört tanesini şey yaptım diyeceksin değil mi? Yüz taneyi görmeyen adam dördü nasıl hesap ediyor? Bir de bazı teoriler tutsun diye öyle atıyorlar ki kafadan, şu kadar milyar yıl uzakta, şu kadar milyar yıldır, e, Aksini e, şey yap ne olacak? Yani, Nasreddin Hoca gibi, dünyanın ortasının neresi ayağımı bastığım bir yer, İnanmıyorsan evet. ölç. Şimdi Esas olan yaratıcıya inanmaktır. Cenab-ı Hak inşallah nasip eder de şey yapabilirsem makaleyi bitirebilirsem o kadar çok işimiz var ki dün de Adnan Ökteren Hoca'yı davet ettik bizim vakıfta çok güzel bir sunum yaptı. Yani o astronom arkadaşımız e, İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimlerinde Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yıllık zamanla ilgili koyduğu kurallar o kadar mükemmel bir şekilde ortaya çıktı ki dün sordum astronomi onları bilmiyor. Ama ona hesap yaptırdım. Önce olmaz falan dedi, sonra çık, bak dedim şimdi İstanbul'un enlemini bulalım dedim, şöyle şöyle yap, olma. Sonra tam kıp bir diye çıktı. Kur'an-ı Kerim gösterdiği yöntemde. Bu öyle bir yöntem ki bunun için astronom olmaya gerek yok. Köylü memeda da sistemini kursun, bir yıllık takvimi kendi kendi bahçesine çizer. Kur'an-ı Kerim gösterdiği şekilde. Dolayısıyla Allahu Teala bir şey diyorsa tamam. İnşallah bitirebilirsem eğer vakit bulup da. Şimdi en yakın göğü yıldızlarla donattık diyor. Dolayısıyla yıldızların bulunduğu yer birinci kat semadır. Ondan sonrası ondan sonrasından kimsenin haberi yok. Ama Allahü Teala bildiriyor. Bir tek Nuh kavminin haberi varmış. Ama biz de gayret gösterirsek bizim de biz de oraya ulaşabiliriz. Allahü Teala bunun da olabileceğini ama gereken bilgiye sahip olmamız gerektiğini bildiriyor. Evet.